Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin. Ve Muhammed Sallallahu ve sellem ala ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Aleyhi Namazın sünnetlerini konuşacağız. Namazın sünnetlerini konuşmadan önce sünnet kelimesine giriş yapmamız lazım. Sünnet bir Müslümanın belki de farızdan daha çok kulağına çalan kelimelerdendir. Çok duyulur sünnet kelimesi. Sünnet iki şeyin adıdır. Veya şöyle diyelim sünnetle iki şey kastedilir bir şimdi konuşacağımız gibi namazda şunu yapmak sünnettir namazda böyle yapmak sünnettir oruçta şöyle iftar etmek sünnettir sakalı şöyle uzatmak sünnettir mesleri şöyle giymek sünnettir diye fıkıh ilminde Farz, vacip olmayan emirlerin adlandırıldığı şeye sünnet denir. Bir bu boyutu var. Bir de sünnet genel adıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaşan mirasının adıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyadan ahirete intikal ettiğinde iki şey bırakarak gitti. Biri Kur'an diğeri de sünnet. Sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mirasının adıdır dedik. Ne demek mirasının adıdır? O peygamber olarak bir yaşam tarzı göstermek için gelmiştir. O yaşam tarzının simgesi veya adı ya da bulunduğu dosyanın adı sünnettir. Mesela biz diyoruz ki ehli sünnetiz diyoruz. Ehli sünnet. Ehli sünnet vel cemaat. Ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan sonra bırakmış olduğu yaşam tarzını Ashabı ile beraber yaşadığı hayatı kendisine yaşam tarzı örnek olarak gören anlayış, ehli sünnet anlayışıdır. Eğer bir kitle, mesela Peygamber Aleyhisselam efendimizin yaşam tarzını birinci dereceden kendileri için bağlayıcı görmüyorlarsa onlar ehli sünnet değil diyoruz. Neden? Çünkü sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kur'an'ın dışında kalan yaşam tarzı, kültürü, ahlakı, konuşması sosyal ilişkilerinin adı sünnettir. İman etmiş ve mümin olmuş birisi de Peygamber aleyhisselam efendimizi imanında, ibadetinde, ahlakında, sosyal ilişkilerinde, aile düzeninde, siyasetinde, her şeyinde Peygamberini örnek alması gerektiğinden hak yol Ehli sünnetin yoludur diyoruz. Çünkü ehli sünnet demek Resulullah'ı aleyhisselam Resulullah'ı ve onu yansıtan ashabını örnek almak demektir. Ashab-ı kiramı örnek almayı beceremeyen, ashab-ı kiramın üzerinde zihninde bulanıklık olan için ehli sünnet demiyoruz. Neden? Çünkü sünnetin temsil ettiği o ahengi sünnetle özetlenen tarif edilen yaşam tarzını benimsemiyor ondan dolayı. Tekrar özetleyelim. Sünnet kelimesi iki şey gösterir. Yerine göre iki şey gösterir. Birincisi bu sünnettir dendiğinde bu farz değildir, vacip değildir, sünnettir anlamına gelir. İkincisi biz sünnet kelimesini kullandığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an dışındaki mirasını konuşuyoruzdur. Mesela namazda elleri bağlamak sünnettir dediğimiz zaman farz değildir, vacip değildir, sünnettir demek istiyoruz. Resulullah'ın sünnetine uyulsun dediğimiz zaman ise şunu söylemek istiyoruz. Kur'an dışında Resulullah'tan ne geldiyse bize ona bağlı kalalım. Demek ki bir genel manası var sünnetin, bir de hüküm belirten, bağlayıcılık derecesi belirten manası var. Bizi elbette ikisi de ilgilendiriyor. <gülüyor> yani biz hem bu sünnettir dendiği zaman farz olmasa da, o acip olmasa da onu kendimiz için bağlayıcı görüyoruz. Ne kadar bağlayıcı görüyoruz? Sünnet kadar bağlayıcı görüyoruz. Biraz sonra ayrıntılarını göreceğiz. Bu bizi nasıl bağlıyor? Nerelerden bağlıyor? İkincisi, Resulullah'ın sünnetine bağlı kalalım dediğimiz zaman da yani Peygamber aleyhisselam bir eliyle bize Kur'an verdi, öbür eliyle de sünnetini verdi. Bu sünnetinin içinde ne var? Her şey var. Dolayısıyla fıkıh, yani Müslümana hükümler koyan, Müslümanın yaşam tarzını, şeklini belirleyen, namazından, orucundan, Siyasetinden, cihadından, evliliğinden, boşanmasından, ticaretine, kurbanına vesairesine kadar İslam namına ne yapıyorsa Müslüman ve ne yapmıyorsa yani Müslümanı kanun olarak bağlayan ne varsa bunun kaynağı ya Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Demek ki biz sünneti genel olarak Kur'an gibi görüyoruz. Ama elbette sünnetin Kur'an'dan sonra geldiğini Müslüman için önce Kur'an'ın bağlayıcı olduğunu Ondan sonra sünnetin geldiğini hepimiz biliriz zaten. Ama sünnet de Kur'an'dan sonra geliyor diye, yani derece olarak önce Kur'an, sonra sünnet geliyor diye, sünneti sıradan, insan sözü gibi, işte isteyen alıyor, istemeyen almıyor şeklinde haşa hiçbir şekilde düşünemeyiz öyle değil yüzde yüz o da vahidir yani Allah söyletmiştir çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah söylettiği için onları söyledi Kur'an ne diyor ve mâ yantıku anil o kendi zevkine göre konuşmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. inhu huve illa vahyun yuha. Konuşursa vahyedildiği için konuşur. Böylece neyi garanti ediyor Kur'an-ı Kerim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından mübarek lisanından dökülen şeylerin Kur'an olmasa da Allah'ın söylettiği şeyler olduğunu Müslüman'ın bunları basite alamayacağını din olarak göreceğini anlatmış oluyorum. Tekrar hatırlayalım. Namazın sünnetlerini konuşacağız ama dedik ki sünnet kelimesi hem namazdaki farz vacip olmayan şeyleri anlatıyor hem de Allah'ın peygamberine Kur'an'ın dışında söylettiği şeyleri anlatıyor dedik. Sünnet bize intikal ederken bir kültürün birikimin hayat tarzının adıdır dedik. Bu hadis dediğimiz cümlelerle bize aktarılır. Onlarca, yüzlerce, binlerce hadisi şerif var. Bu hadislerin oluşturduğu bütün birikimin adına sünnet diyoruz biz. Dolayısıyla sünnet diye bir kitap olmaz. Hadis diye bir kitap olur. İşte mesela Buhari, Sahih Buhari, Sahih Muslim. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, Darimi Dâra Kutni. Bunlar ve bunlar gibi pek çok hadis kitabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bize aktaran hadisleri barındırıyor. Hadis bilgisi içinde e, görmüşüzdür. Biz filanca söz hadistir dendiği zaman o söz ne kadar hadistir? Gerçekten hadis midir? Her kitapta yazan dedi ki peygamber diye başlayan söz hadis midir? Bunu inceleriz. Kur'an için böyle bir incelememiz yoktur. Zaten Kur'an'la hadis arasında, sünnet arasında böyle bir fark var. Bunun için Kur'an-ı Azimuşşan tartışmasız birinci kaynağımız hadis-i şerifler, sünnet bu nedenle ikinci kaynağımızdır. Neden? Çünkü bir söz her şeyden önce gerçekten Resulullah'a ait mi, değil mi? onu inceleriz. Bu incelemeye sahih adını veriyoruz. Bir hadis sahih midir? Yani gerçekten Peygamber aleyhisselama e, nispeti, onun olduğunun belgelenmesi mümkün müdür? Alimlerimiz yüzlerce sene süren bir emek sonunda bu bilgiye ulaşmışlar. Hangi sözün Peygamber Aleyhisselam'a ait olduğunu, hangi sözün de Peygamber Aleyhisselam'a ait olmadığını belgelemişlerdir. Bu bilgiden sonra konumuza geçeceğiz. Namazın sünnetlerini konuşacağız. Yani sünnet kelimesinin anlamlarından bir tanesini burada kullanmış oluyoruz diğer anlamını da açıklamış olduk. Namazın veya herhangi bir şekilde bir ibadetin sünnetleri şu demektir. Yapıldığı zaman, Müslüman o sünneti yaptığı zaman Allah ona sevap veriyor. Peygamberine uyduğu için. Terk ettiği zaman mahkemeye verilip cezalandırılmıyor bilakis ne oluyor kendi sermayesinden harcamış oluyor sevaplarla cennete girilecek yer olan kıyamet gününde herkesin bir sevap, yarım sevap çeyrek sevap bile yani varsa öyle bir şey çeyrek sevap bile bulsam da cennete girsem bir puanım yüksek olsa bir derecem yüksek olsa dediği zamanda sünnetlerle toplanacak binlerce milyonlarca sevabı belgi kaybetmiş olacak dünyada anlaşılmıyor olabilir sünnetleri yapmamanın sonucu ama ahirette sünnetleri yapmamanın sonucu çok fena bir şekilde anlaşılacak. Çünkü sünnet sabır ve gayretle yapıldığı zaman sevap kaynağıdır. Farz da şüphesiz sabırla ve gayretle yapılıyor. Öbür türlü farzı da yapmak kolay değil ama farzı yapmayan cezalandırılıyor yani farzı inkar eden kafir oluyor, sürekli yapmayan bir İslam devletinde yaşıyorsa eğer, sürekli farzları terk eden, mesela hiç camiye gitmeyen birisine dosya açılıyor. Hem İslam toprağında yaşıyorsun, hem sen sabah namazı kılmıyorsun, zekat vermiyorsun deniyor, Müslümanlar onu protesto ediyorlar. Fasık diyorlar Müslümanlar. Bu namaz kılmıyor, fasıktır diyor. Sürekli büyük bir haramı işliyor. Ama aynı şey, sünneti terk eden için söylenemez. Niye? Çünkü sünneti terk etmenin bir cezası yoktur. Onun ebediyen bitmeyecek pişmanlığı vardır. O pişmanlık da kıyamet günüdür. Çünkü tek bir sünnete uyan bile terazisi ağır gelip yani hasenat, iyilik tarafı ağır basıp cennete girdiğini görünce keşke filan sünneti de yapsaydım da diye başlayan bir nedamet, hasret yaşayacak. O sebeple sünnetler Dünyada cezası olmayan şeylerdir. Ahirette de cezası yoktur. Ahirette de cezası yoktur. Ama ahirette sermayeden dolayı büyük pişmanlık kaynağıdır. Bu konuşulduktan sonra bir başlık daha açıp namaza namazın sünnetlerine öyle geçelim. Şimdi Allah Teala bile bile kendi isteğiyle, rızasıyla on ibadetten ikisine farz, birine vacip dedirtti. Yedisine de sünnet dedirtti. Bu Allah'ın planı gereğidir. Eski ümmetlerde olduğu gibi Dileseydi Allah 10 on ibadetin 10'unu da farz diye bize tanıtırdı. Dolayısıyla biz namazın farzlarını 12 tane değil de 60 tane dinlemiş olurduk. Abdestin farzlarını 4 tane değil de 30 tane dinlemiş olurduk. Allah gafur, rahim Latif, kerim bir Allah'tır. Kullarına acıyor. Hele hele Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine çok acıyor. Çok merhamet ediyor. Bu ümmetin başında Muhammed Aleyhisselam bulunduğu için her işini Allah rahmetiyle bildiriyor. Allah كَانَ اللّٰهُ لِعَذْبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen onların içindeyken Allah onlara azap etmez buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücudunun bulunması o anlamda da sünnetinin Müslümanların arasında bulunması Allah'ın rahmetidir. O bulundukça Allah rahmet ediyor. Bu sebeple on ibadetten üçünün farz vacip olup yedisinin sünnet olması ki hemen hemen bu rakam böyledir. Çünkü farzlar çok sınırlıdır. Yüzlerce farz yok. Ama yüzlerce sünnet var. Demek ki Allah kullarının bir muhakkak yapmaları gereken baraj diyeceğimiz bir isteği olmuş kullarından. Onu yapmazsalar onlara kul demiyor. Bunlara farz vacip diyoruz. Bir de kullarım şunu da yapsalar da çok sevap kazansalar dediği sünnetler var ki bu sünnetlere biz nafile ibadetlerde diyoruz. Gerçi nafile kelimesi Türkçe'de boş anlamınadır ama Türkçe'deki o manasına değil. Fıkıh'ta ki manası şu nafiledir demek fıkıhta sünnettir demektir. Sünnetle nafile eşit kelimelerdir. Nafile ve sünnet eşit kelimelerdir. Şimdi Allahu Teala'nın peygamberinin lisanından ve fukaha'nın yaptığı icmalar, kıyaslardan bazı ibadetleri bizden sünnet adıyla istemesinin rahmet olduğunu anlıyoruz. Zira hepsi farz olsaydı İsrail oğulları gibi altında kalacaktık bu emirle Yapamayacaktık. O sebeple sünnetlerden dolayı Müslüman cezalandırılmaz diyoruz. Niye cezalandırılmaz? Çünkü Müslüman Allah'ın kendisine rahmet için hafiflettiği bir şeyden dolayı cezalandırılırsa e bu Allahu Teala'nın muradına aykırı olur. Allah kuluna hafifletmek istiyor, e kalkıp da biz sünneti mesela namazda kıraat olmasa namaz yok dedik. Hemen namaz kılmamaktan dolayı Müslüman ciddi bir tepki görür. Namazda ellerini bağlamamış olsa bir Müslüman, elleri bağlamak sünnet olduğu için ellerini bağlamadı diye namaz kılmadın sen muamelesi yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Neden? Çünkü Allah namazda e, kıraati, kıyamı farz yaptı. Bundan hiç kullarına esneklik göstermiyor. Vücutları, bedenleri, imkanları yerindeyse şüphesiz. Ama Öbür taraftan Allah Azze ve Cel, elleri bağlamayı ayakta durmak gibi farz olarak bize buyurmadı. Böylece elleri bağlamak farza göre, kıyam, kıraat, ruku, secdeye göre daha hafif. Ama ama yine emredeni Allah ve Peygamberi olduğu için. Hiçbir sünnet hafif değildir. Şöyle kırmızı filamalarla ilan ederiz ki biz belki yüz sünnetten doksanını yapmayı beceremeyebiliriz. Ama yüzünü de tamamını da Resulullah'ın emri olarak başımızın üstünde tutarız. Sünneti Hafif görmek Küçük görmek Başka şey Yapamamak Gücü yetmemek Becerememek Başka şey Biri insan zafiyetidir Allah biliyordu zaten Bizim bunda zorlanacağımızı Allah rahmet gösterdi bir defa Öbürü terbiyesizliktir Resulullah'a karşı terbiyesizliktir Saygısızlıktır Allah'a karşı cürettir. O nedenle sünneti ta'zimle karşılarız. Beceremediğimiz için şefaatini talep ederiz Aleyhissalatu vesselam efendimizin. Burada ince bir çizgi çizmiş olduk. Nedir o? Yapamamakla basit görmek arasında çok büyük fark var. Bir Müslüman yüz sünnetten yüzünü de terk etmiş olsa, kafir olmaz. Dinden çıkmaz. Haram gibi bir günah işlemiş de olmaz. Ama, tek bir sahih sünneti, hafif gören dinden çıkar neuzübillah. Onun için, sünnete bakışımız, keşke hepsini yapabilsek tarzındadır. Zamanımız moderndir, semtimiz moderndir, vaktimiz yoğundur gibi kılıflarla sünneti, mübarek sünneti, Resulullah hatırası olan sünneti hiçbir şekilde hafif göremeyiz. Uzayda, yerin üstünde, yerin altında, okyanusta, apartmanlarda, plazalarda, parlamentolarda, kışlalarda, her yerde Resulullah'a iman ettiğimiz sürece Muhammedun Resulullah dediğimiz sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine de tazimimiz ve hürmetimiz olacak başka hiçbir çaresi yoktur. Ama yapamazsak eğer yolculuk diye sünnet iki rekat namazı kılamadık. Bebeğimiz ağlıyor diye öğlenin sünnetini bırakıp sadece farzını kıldık. Hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Zaten Allah... ...bebeği ağladığı zaman anne bunalmasın diye... ...anne sıkıntıya düşmesin diye... ...birine sünnet birine farz dedirtmişti. Anne... ...çocuğu ağlamıyor, mışıl mışıl uyuyor... ...kendi derdi de yok, ev sıkıntısı da yok... ...on rekat kılsın evleyi. Bebeği değişecek, bebeği ağlayacak... ...huysuz hasta bebeği var... ...o anne dört rekat farzı kılsın... Kılmadığı sünnetler kılmadı diye bir şey yok. Allah görüyor ki bebeği ağlaması o sünneti huzur ve huşu içerisinde kılacaktı. Onu melekler tamamlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müslüman yaptığı bir nafile ibadeti. Her zaman yaptığı nafile ibadeti. Başına gelen bir sıkıntıdan dolayı yapamayınca Allah onu yapmış gibi yazar. Yani melekler onu tamam yazarlar. Onun için kadın öğlenin sünnetini hiç kaçırmıyordu. Bizim e, Ahmet, Mehmet öğlenin sünnetini asla kaçırmazdı. Ama hastanede fiş aldı, sıra bekliyor. İki kişi var, ancak farzı kılarsa doktor muayenesi yetişecek. Sünneti bırakabilir mi? Bırakabilir. Bir günaha girer mi? Hayır. Sevabını kaybeder mi? Hayır. E peki aynı öğle sünnetini kılmış mı? Kılmış sayılır. Neden? Çünkü Allah kıldığımız namazların rükülerine, secdelerine eğilip kalkmamıza bakmıyor. Nereye bakıyor? Kalplerimizin o ibadete bağlılığına, içimizdeki sempatiye bakıyor. Biz Resulullah'ın sünneti diye başımıza tac ettiğimizi görüyordu Allah. Bugün hastanede sıra beklediğim için ancak farzı kılabildim. Hiçbir zararı yok. Bu şekilde sünneti terk etmek başka zaten bunun için sünnete sünnet dendi. Mümin bunalmasın yapabildiği kadar yapsın. Bir de yapabildiği kadar derken yüzlerce sünnet var dedik. Bir Müslüman mesela teheccüde kalkma sünnetiyle sevap kazanır. Öbür Müslüman uykusuna çok düşkündür. O da mümin kardeşine bir işte yardım etme sünnetiyle sevap kazanır. Öbür Müslüman hasta ziyaret ederek sevap kazanır. Hepsi sünnet bunların çünkü. Öbür Müslüman da hasta ziyaret edemiyorum, kendim de rahatsızım zaten diyor. Evinde seccadesinde tesbih çekerek, istiğfar ederek bir sünnet işleyip sevap kazanır. Sünnetlerdeki bolluk herkese göre bir numara bulunsun her ayağa göre bir ayakkabı, her bedene göre bir elbise bulunsun diye sünnetler bu kadardır. Ama hedefimiz nedir? Hedefimiz bütün sünnetleri bağrımıza basıp başımızın üstüne koymak aşkıdır, heyecanıdır. Zamanımızdan, sıhhatimizden veya filanca işimizden dolayı ihmal edebiliriz. Mesela hafızlık yapan bir Hafızlık talebesi dersi yoğun bir şekilde yetişmedi bunaldı. Sünneti kılmayabilir mi? Kılmayabilir. Kılmayabilir. Mesela fıkıh dersi okuyan talebeler ezan okundu camiye gitmek en müekket sünnetlerden bir tanesidir. Camiye allah Ekber diye cemaate yetişecekler fakat ders bitmedi. Ders okurlar. Neden? Çünkü o sünneti kaçırıyorlar ama onun gibi daha kuvvetli bir sünnet olan fıkıh öğreniyorlar. İmam Malik bin Enes Allah ona rahmet eylesin ilminin feyzi bereketinden bizi de e, müstefit kullarından kılsın. Haremi Şerif'te yani Mescid-i Nebi'de senelerce hadisi şerif okuttu. Uzun yıllar 20 yıla yakın bir zamandan daha fazla hatta e, hadisi şerif okuttu. E, yani Mescid-i namaz kılınan yer 3-4 saf ilerisinde onun. 3-4 saf yanında, mescidin içinde ders okutuyor. Bir gün ezan okunuyor. O da muvattaını yani hadis-i şerif dersini okutuyor. Ezan başlamış. Müezzin ezan okuyunca talebelerinden biri de işte yani o... Hadis okuttuğu ders halkasındaki talebelerinden biri de işte defteri neyi varsa topluyor cemaate yetişecek. Bakmış İmam Malik rahmetullahi aleyh, nereye gidiyorsun yavrum demiş. Efendim ezan okundu namaza yetişeceğim, cemaate yetişeceğim deyince buyurmuş ki rahmetullahi aleyh biz burada ne yapıyoruz demiş. Cemaate gitmekten daha hafif bir iş mi yapıyoruz? Bu neyi gösteriyor? yani o sünneti cemaat sünneti muazzam bir sünnet erkek için ama Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hadisi şeriflerini ders olarak okumak fıkhını onun dininin fıkhını okumak cemaate gitmekten aşağı bir şey değil ki Ha bir Müslüman A sünnetini öbür Müslüman B sünnetini öteki Müslüman C sünnetini İyi becerdiği için yapar. Biri fıkıh çok iyi bildiği için fıkıh yayar. Öbürü ezberi çok iyi bildiği için hadis okutur. Öbürü bunların ikisini de yapamadığı için teheccüde kalkar. Öbür Müslüman teheccüde de kalkamıyor. Çok yoruluyor. Onun yerine sabahleyin sadaka verir. Herkesin Resulullah'ın mirasına tutup yapışacağı bir kul muhakkak vardır. Bir soru daha var. Şimdi dedik ki farz yapmayanı hem vebale giriyor hem Müslümanlık tarafından İslam'ın devleti tarafından cezalandırılıyor. Vacip içinde şöyle böyle bir ceza var. Sünnet için özellikle fıkıh kitabında yapmayana ceza yoktur diye bir kayıt var. Ee, sünneti tarif ederken Fıkı kitapları yusabu fa'iluha ve la yu'aqabu tarikuha. Yapanı sevaplandırılır, yapmayanı cezalandırılmaz denmiş. Sünnetin tarifi bu. Peki, bundan şöyle bir risk çıkmıyor mu? Eğer insanlara sünnetler böyle tarif edilirse, İnsanlar sünnetleri yavaş yavaş sıfırlamazlar mı hayatlarında? Yok saymazlar mı? Cevap olabilir. Evet olabilir. Bu sünnettir sünnettir diye önce sakalı gevşetirler. Sonra teravih sünnettir. Cumanın önündeki arkasındaki sünnettir. O sünnettir o sünnettir dökebilirler. Doğru. Neyle imtihan edecek Allah aşık kullarını? Sadece kıl payı ibadetleri yapıp bir kenarda bekleyen kullarıyla birçok hasenam olsun diye kıvranan kulları arasındaki fark nasıl belli olacak? Her şey yapmazsan cehennemde dencek olsa o zaman yani mesela Ramazan orucunu alalım 30 gün herkes yaparsın. 25 gün tutup 5 gün yiyen kafir olur mu olmaz mı diye hemen bakıyoruz inkar ederse. Allah bütün kullarından 30 gün oruç istiyor. 30 gün oruç tutan vebalden kurtarıyor. Peki bir de reyyan kapısı var cennetin. Çok oruçlu kulları oradan girecekler. Oradaki yarış nasıl kazanılacak? Pazartesi oruçlarıyla, perşembe oruçlarıyla, muharrem orucuyla ayın ortasında başında tutulan oruçla arafa günü orucuyla yani nafileler veya sünnet ibadetler yarış konusudur bunları Allah bile bile esnek bıraktı hem rahmet etti kullarına zorlamayayım kullarımı diye murahat buyurdu hem de hangi kulu ona koşacak onu görmek istiyor Allah dolayısıyla evet bu sünnettir. Ellerini bağlamasan namaz bozulmaz. Ama bağlayan kulu peygambere uyumaktan dolayı 10 puan daha yüksek bir namaz kılar. Hasenesi daha yüksek bir namaz kılar. Bu Allah'ın sevapta koşan kullarıyla zorunlu olanı yapıp oturan kulları arasındaki farkı göstermek içindir. Veya şöyle de diyebiliriz. Bu mini bir tuzaktır da. Mini bir tuzaktır. Dolayısıyla sünnetleri terk edenler, bu sünnettir diye terk edenler ne dünyada ne ahirette ceza görmezler. Ama farzları terk edenler hep önce sünneti terk ederek o işe başladılar. Tıpkı fare küçük bir peynir uğruna kafana tutulduğu gibi Şeytan da sünnetlerle oynatıyor. Önce sünnetleri gevşek saydırıyor. İlk başlarken bu... ...e yapamıyorum diye yapmıyorum diyor. Bir iki sene sonra şeytan... ...bu sünnet canım daha biz farzları bitiremedik dedir diyor. Sünnet küçümsenmeye başlanmış oluyor böylece. Şeytanın yemi kondu. Müslüman sünneti yapmasa bir sıkıntı olmayacaktı. O sünneti yapamaz... Öbür sünnetten sevap kazanırdı. Ama bu sefer Müslüman sünneti hafif gördü. Hafif gördüğü zaman şeytan kulpunu taktı demek Bitti o iş. Evet kafir olmadı. Ama bir sünneti hafif görmenin cezası hemen vacipleri gevşetmektir. Vacibi de gevşetmeye başlattın mı artık karın altında kayıyorsun demek. Ayağının altında kar var, kaymaya başladın. Sünneti gevşetip hafif gören bilemedin üç sene beş sene sonra farzları da bırakar. Farzları bıraktığın gün haram kapıyı çalar. Haramı işledin mi bir kere artık şeytanın abonesi oldun. Şeytan seni en samimi, en yüksek tıraçlı müşterilerinden sayar. Ondan sonra kurtar imanını Kurtarabilirsen Demek ki bir sünnetin Basit görülmesi Hafif görülmesi, yapılamaması değil Yapılamamak diye bir dert yok Allah zaten merhametli kullarına O sünneti mesela Öğlenin sünnetini kaçırdı anne O arada bebeğini emzirirken de 5-10 defa kelime-i tevhid getirir istiğfar getirir, tesbih getirir Oho Öğlenin sünnetini yakaladı işte Hem çocuğunu emzirir hem hastanede sıra bekler hem ayetel kürsüyü okur. O, e, tamam o sünnet olmadı bu sünnet oldu olur o takdirde. Ama Müslüman eğer hafif görürse daha farzı yapmadık. Daha filanca şunu yapmadık. Filan hoca da sakal kesmişti zaten. Filan hoca hanım da pantolon giyiyor tesettürü zayıf gibi şeytanın propagandası olan şeylerle tuzağa kapılırsa onun bir zaman sonraki düşeceği nokta haramlardır. Harama da düştün mü iman kurtar beni diye bağırmaya başlar. Onun için biz sünneti seniyyeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini imanımızla bağlantılı şeyler görürüz. Biliriz ki Allah bizde bu konuda hafif bir müsamaha gösteriyor yapmak isteriz. Yapamadığımız zaman onun yerine başka bir şey yaparız. Bağımızı koparmayız Peygamber aleyhisselam efendimiz de. Ama asla asla asla sünneti hafif görmeyiz. Sakalını kesebilir mi? Mümin kesebilir. Memurluğundan, askerliğinden, talebeliğinden işte şundan bundan kesebilir. Ama hanımım izin vermedi de bırakmadım demez. Der ki Keşke bütün tüylerim cımbızla yolunsaydı da benim yüzüm sakallı olsaydı der. Bunu içinden söyler. Ve onun derisinin üstünden kesilmiş olur sakalı. Derisinin altı hep tüydür. Kafası tüydür onun. Sakalı bünyesinde yüreğinde vardır onun. O özür kalktığı günü iple çekiyordur. Hemen sakalını da bırakacaktır. İşte bu heyecan mümini kazançlı hale getirir kaybetmemiş olur velevki sakal kessi velevki öğlenin sünnetini kılmasa bile bu sünnet ön sözünden sonra namazın sünnetlerine geçebiliriz şimdi bu yeni başlığa geçmeden önce tekrar konumuzu anlamaya yardım edecek bir başlık açalım namazın sünnetleri demek namazın içinde yapılırken farz, vacip olmadan yapılan şeyler demektir. Dolayısıyla farz yapılmadığı zaman namaz olmuyordu. Vacip yapılmadığı zaman sevim secdesi gerekiyordu. Namazın sevabı aksıdaktır. ve Eksik oluyordu. Ama sünnet böyle değil. Yaparsan şefaati Resulullah'ın senin alnında parlar. Yapmazsan ...sevabın eksik bir namaz olur... ...namaz namazdır. Şimdi aşağıda sayacağımız... ...namazın sünnetlerine ait ne varsa... ...bunların hepsi için geçerlidir bu. Yapmazsan namaza bir zarar yok. Yeniden kılmak gerekmez... ...sev secdesi gerekmez... ...namaz namazdır... İmam bile yapmasa ...cemaatin namazına zarar yok... ...ama Resulullah böyle yapmazdı. Ha. Resulullah... ...aleyhissalatü vesselam şöyle yapardı diyorsa eğer sen öyle yapmaya çalış. Ama gevşek tutmadan ciddi bir şekilde sahiplendiğin halde e, becerip yapamadın. Yanlış yaptın. Hiç merak etme gafur ve rahim olan bir Allah'ımız vardır. Birinci e, sünneti namazın tekbiri getirirken elleri kulak hizasına kadar kaldırmak. Erkeklerde. Kadınlarda da omuz hizasına kadar kaldırılır. Yani göğüslerinin üstüne kadar. Bu namazın sünnetlerindendir. Bu kaldırırken elleri iftitah tekbiri için kaldırırken parmakların birbirine yapışık olmaması açık vaziyette olması da elleri kaldırırken iftitah tekbirine birine namazın sünnetlerindendir. Namaza başlarken Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarak ismuk ve taala ceduk ve la ilahe gairuk duasını, senâ duası deniyor buna Allahü Teala'yı sena etmekle ilgili olduğu için sena duası deniyor. Bunu okumak da namazın sünnetlerindendir. Bir başka sünnet imamla namaz kılarken imamın tekbiri ile beraber tekbir almak sünnettir. İmamdan önce olursa zaten namaz. Başlamamış olur. İmamdan çok sonraya da bırakmamak lazım. Evet imamdan sonra da olsa namaz olur. Neden? Çünkü bu namazın sünnetlerindendir dedik. Cemaatle namaz kılan imama aynı anda tekbir alacak diye farz olsaydı eğer bu. İmam Allahu Ekber derken Allahu Ekber derse kişi namaza girmiş olacaktı. Halbuki şimdi öyle değil. İmama... Paralel tekbir almak namazın sünnetlerindendir. Erkeklerin sağ elini sol elinin üstüne göbeğin altında koyup kıyamda beklemeleri de sünnettir. Bayanlar ise göğüslerinin üstüne ellerini koyarlar. Yine sağ el sol elin üstünde olur. Sağ elin içi, sol elin üstüne gelecek şekilde konur. Demek ki e, tek tekbirinde el kaldırmada da fark var kadınlarda. Onlar omuzlarına kadar kaldırıyorlar. E, el koymada, kıyamdayken eli elin üstüne koymada da kadınların farkı var. Onlar göğüslerinin üstüne koyuyorlar. Namaza Fatiha e, okumak vaciptir dedik. Kur'an okumak farzdır. Fatiha'yı Kur'an olarak okumak vaciptir dedik. Fatiha'dan önce Eûzu billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak da sünnettir. Bunu ve la ilaha ğayruk, sübhaneke dediğimiz sena asından sonra ve la ilaha ğayruk Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye başlamak sünnettir. Bu imam olsun, müezzin olsun, cemaat olsun, ne olursa olsun Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim cümlesini yani bu istiâze'yi ve besmeleyi gizli okur. Fatiha'yı açık okuduğu yerler var ama istiâze Fatiha'dan gibi anlaşılmasın diye o gizli okunur. Aynı şekilde namazda te'min te'min sünnettir. Te'min amin sözünün adıdır. Fatiha-yı şerife yani Fatiha suresi olduğu gibi dua ve duaların en mübareği olduğundan gerek imam okuduğunda veya kişi kendi okuduğunda Fatiha-yı şerife büyük bir dua olduğu için o duaya amin denmesi gerekiyor. Gerek namazda ve gerek diğer yerlerde. Özellikle namaz duaya en yakın yer duanın kabulüne en yakın yer olduğu için Namazda İhtina sıratal müstakim aleyhim ve'l aleyhim ve'l zaman mümin. Bunu imam, müezzin, cemaat kim derse desin burada amin denmesi lazım. Bu dua çok büyük dua çünkü. Muhteşem bir dua bu. Bu amin imam da cemaat de bunu söyler. Hanefi mezhebinde bunu sessiz söylemek sünnettir. Ee, diğer mezheplerde umreye gidenler görmüşlerdir. Bu e, hafif bir imamınki gibi olmamakla beraber amin şeklinde söylenir. E, Haktır, doğrudur. O da doğrudur. E, bu Hanefi mezhebindeki de doğrudur. Öyle de öyle de yapılması halinde sünnet yerini bulmuş olur. Mümin kendi başına kılarken, hanefilerin ortasında kılarken imam mesela aleyhim dediğinde amin. amin der. Yani yanındaki zorla duyacak kadar amin. Ama diğer mezheplerden müminler Bayril mevmûbi aleyhim ve lallallin dediğinde imam hem cemaat hem imam amin derler. Hemen namazdan sonra ne yaptınız siz namazın içinde slogan mı attınız diye bağırmaya gerek yok. Hak bir uygulamadır. Bu da meleklerin hoşuna gider. E, hatta hatta Mümin orada o gür amin sesine haram-ı şerif teyze mesela sen de katıl orada. Senin de sesini melekler Kabe'nin etrafında yükselmiş sesler arasına katsınlar. Bu e, amin sözünü yani te'min. Arapçası te'min bunun. Amin demek. Amin kabul et Allah'ım demektir. Böyle bir ifadedir. Özel bir deyimdir. Bu e, Allah'ım kabul et. Neyi kabul et? Yani şu Fatiha-i Şerife'deki isteklerimizi. Çünkü Fatiha'da çok şey istiyor. Sırat-ı müstakim istiyorsun. Daha ne isteyecektin Allah'tan? Sırat-ı müstakim istiyorsun. Kabul et demektir. Rüküye giderken, secdeye giderken Allahu Ekber demek de sünnettir. Rüküden kalkarken Semihallahu limen hamide demek ayağa kalkınca Rabbena ve lekel hamd demek sünnettir şunu da söylemek çok güzel sünnettir hamden kesiren tayyiben mübareken fiyih hamden kesiren <symmetry> tayyiben mübareken fi. yani Allahu limen hamide ne demektir Allah kendisine hamd edeni duymuştur diyorsun bunun üzerine ey Rabbimiz sana hamd ederim Rabbena velekel hamd hamd ederim hamd ederiz demiş oluyoruz bunu söyleyince öyle bir hamd ki hamden kesiren tayyiben mübareken çok hoş ve bereketli mübarek bir hamdle sana hamd ediyorum Rabbim demiş oluruz bunlar mübarek şeyler bunların mümkün olduğu kadar e, ezberleyip uygulamak lazım. Ömür kaç gün kaç saat ki e, yani bunu ihmal edelim. Evet. Rüküye gidince ellerin böyle pençe gibi yapılıp diz kapağına konması sünnettir. Kadınsa ellerini düz koyar. Erkek gibi açmaz ellerini. Sırtın dümdüz olması, başın sırtla beraber olması ve ayakların da bükülmemiş olması sağlık sorunu yoksa namazın sünnetlerindendir. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, sonra yüz şeklinde sırayla inmek. Diz, el, yüz. Bu şekilde inmek sünnettir. Secdeden kalkarken de yüz, eller, diz, ters yaparak kalkmak sünnettir. Şüphesiz şeriatımız kolaylıktır. Yuridullahu bikümül yüsr. Ve la yuridu bikümül usr. Allah size kolaylık istiyor. Zorluk istemiyor. Prensibinden, yola çıkarak diyoruz ki ayakları ağırmayan içindir inerken düşme tehlikesi olmayan içindir. Tutunmadan kalkması zor olmayan içindir. Bu böyle. Secdede iken yüzün, iki elin ortasına gelecek şekilde olması, ellerinde kıbleye dönük, parmaklar kıblede olacak şekilde olması da e, sünnettir. Secdede karnın, karın, dizlere değmemesi, dirseklerin göğüse değmemesi, aynı şekilde kolların yere yapışmaması sünnettir. Demek ki, karın, mide, dize yapışmayacak. Kol, yana doğru göğüse yapışmamış olacak. Aynı şekilde kol, ...yere ellerle beraber konmamış olacak. Sadece eller olacak. Secdedeki pozisyon bu. Tabi bu nerede? Ünferit kılarken, rahat bir camide, cemaate kılarken... ...ama bir bayram namazında... ...zaten insanlar zoraki sıkışıyor. Orada nasıl kılabiliyorsa. Kadının secdesi ise böyle değil. Kadın burada da farklı. Kadının secdesinde... ...bu erkeğin yayılması geniş durması şeklinde secdeydi. Kadın böyle yapmaz. Mümkün olduğu kadar içine yapışmış olarak kadın secde yapar. Sünnet o şekildedir. Rukude Sübhane Rabbiyel Azim Secdede de Sübhane Rabbiyel ala e tesbihatını üçer defa yapmak sünnettir. Rabbi Rabbiyel Azim Yüce Rabbim noksanlıklardan Münezzehtir demektir. Münezzeh uzak demek. Yani hiçbir noksanlığı yok, eksikliği yok demektir. Sübhane Rabbiyel Eala'da e, en yüce olan, en üstün olan benim Rabbim eksikliklerden münezzehtir demektir. Bunlar üçer defa sünnettir. Bunları e, nafile namazlarda yedi defaya kadar çıkarmak da mümkündür, sünnettir. İki secde arasında yani namazlarda her rekatta iki secde olur. İki secde arasında secde arası duası yapmak da sünnettir. Allahum mevfirli verhamni ve'afini wa ve'dini ve'rzukni Allahum mevfirli ve'arhamni ve'afini wa ve'dini ve'rzukni bunu da iki secde arasında yapmak sünnettir. Bunun kısa şekli var. Rabbi'u Firli Rabbi'u -firli, Rabbi Firli de var. Böyle de yapılabilir. Bu da sünnettir. Oturuşta sol ayağı yan tutup sol ayağın üstüne oturmak, sağ ayağı da dik tutmak ettehyatıya otururken sünnettir. Aynı zamanda secdeden birinci seyirciden doğrulunca da böyle oturulur. Erkek için sol ayak yatırılır, kalça sol ayağın üstüne gelir. Sonra sağ ayağını da dik tutar, o şekilde oturur. Tabi yüridullahu bikumul yüsr ayağı ağırmıyorsa, çok şişmanlıktan dolayı oturmakta zorlanmıyorsa, nasıl oturuyorsa eğer, yani aşırı hastadır, çok fazla kiloludur, ancak ayağını uzatıp durabiliyor. Hiçbir sakıncası yok. Nasıl yapabiliyorsa sağlam böyle yapacak. Zorda olan yapabildiği gibi yapacak. Kadına gelince kadın kalçasının üstüne oturur. İki ayağını da e, sağ tarafından dışarı çıkarır. Yani ayakları sağ omuzu tarafına doğru dışarıda kalçasının üstünde oturur. Kadının oturma tarzı da budur. Çünkü e, kadınla ilgili e, farzlarda, vaciplerde de bu hatırlanmıştı. Kadının fiziğine dikkat edilerek belli müsamahalar getirilmiştir kadına. Yani erkeğin oturuşuyla kadının oturuşu arasındaki fark namazdan kaynaklanmıyor. Kadının yapısından, fıtratından kaynaklanıyor. Secdeden kalkarken eğer bir sağlık sorunu yoksa ellere tutunmadan kalkmak sünnettir. Eli yere bastırmadan kalkmak sünnettir. Ettehiyyatü için oturduğumuzda buna teşehhüt demiştik daha önce. Teşehhüt için oturduğumuzda yapılacak bir sünnet vardır. Bunu şimdi dikkatlice dinleyelim. Teşehhütte Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat dediğimiz bir e, dua okunuyor. Bu e, duayı okumak e, dedik namazın vacipleri bölümünde vaciplerinden saydık. Bunun içinde en son ettehiyatunun sonunda kelime-i şehadet var. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu eşhedü en la ilahe illallah'ta yapılan bir sünnet var. Şimdi bu et için, teşehhüt için oturduğunda namaz kılan, ellerini dizlerinin üstüne koyuyor. Sağdan saydığımızda dördüncü parmak, bir, iki, üç, dördüncü parmak. Yani sağ elin, sağdan başlarken dördüncü parmağı, buna e, bu işaret parmağı diyeceğiz buna biz. Bu işaret parmağını Eşhedü en la ilahe derken şöyle yerden yani dizil üstünde el duruyor. Sağdan dördüncü parmağı kendiliğinden kalkabilecek kadar bir santim iki santim kalkar. Eşhedü en la ilahe illallah. İllallah derken indiriyoruz. Bu namazın sünnetlerindendir. Bunu sadece kelime-i şehadeti söylemeye başlarken kaldırıyoruz. İlahe eşhedü en la he derken indiriyoruz. İllallah derken kaldırmamış oluyoruz. Bu sünnettir. Eğer orada mı kaldıracaktık? Burada mı kaldıracaktık? Eyvah, biraz önce kalktı, sonra kalktı deyip meşgul edecekse namaz kılanı bu sünneti yapmamak daha iyi bir sünnettir o zaman. Buna da bir sünnet olarak işaret edelim. Son üçüncü ve dördüncü rekatlerde sadece Fatiha suresini okumak sünnettir. Hangi namazda? Üçüncü ve dördüncü rekatı olan namazlardan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat getirmenin çeşitleri var. Bu çeşitlerinden bir tanesi de İbrahimiye salavatıdır. İbrahimiye salavatı. İbrahimiye salavatı demek yani onlarca çeşit salavat var bu onlarca çeşit salavattan bir tanesi de İbrahimiye salavatıdır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed kemâ sallayte ala İbrahim'e ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme bari'k ala Muhammedin ve ala al Muhammedin kemâ bârakte ala İbrahim'e ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid. Bu şekilde içinde İbrahim'in ismi de geçtiği için İbrahimiye salavatı deniyor. Bunu da son kadeyi i ahire dediğimiz son oturuş hangisiyse o son oturuşta tahiyyattan sonra okumak sünnettir. Bunun manasını biliyoruz. Tekrar edeyim. Allah'ım Muhammed'e Muhammed'in ehli beytine salat et. Tıpkı İbrahim'e salat ettiğin gibi. İbrahim kim? Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi. Büyük dedesi. Ve Allah'ım Muhammed'i mübarek kıl. Muhammed'in ehli, beyt, ehli beytini mübarek kıl. Tıpkı İbrahim'i mübarek kıldığın gibi. Çünkü sen yücesin. Büyüksün, hamidsin Yani övgülere layık bir Allah'sın Demek bu İbrahimiyye salavatından sonra Dua yapmak da Sünnettir Ve bu duanın da sınırı yoktur Nafilelerde Çünkü kulun Allah'a en yakın olduğu Yerlerden biri olduğu için Orada dua makbuldur, muteberdir Genelde bize Rabbenatena fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ufrli li ve li ve lil hisab. diye iki dua öğretilmiştir. Allah rahmet etsin bunu seçenlere. En muhteşem dualardan iki tanesi seçilmiş. Bunlar okunur selam verilir ama yani daha fazla dualar da var. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Muaz'a aman seni seviyorum. Şu duayı oku dediği Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Yani ey Muaz seni çok seviyorum. Sana bir dua öğreteyim. Yani hatıram olsun. Sevgimin hatırası olarak bu duayı oku dediği namazların hemen selamda Allahumme a'inni a'inni ala zikrika ve şükrika ve zikretmekte, sana şükretmekte, sana güzel ibadetler yapmakta bana yardım et ya Rabbi diye dua etmek. Yine eee Buhari'nin Müslim'in rivayet ettiği Mesih Deccal duaları var. Allahumme inna a'udü bike min fitnetil Mesih ed Deccal ve a'udü bike min fitnetil mahya ve'l memat. Minel vel Bu da okunabilir. Ama her halükarda e, İbrahimiye salavatından sonra Türkçe olmamak, me'thurattan olmak şartıyla dua yapılır. Me'thurattan ne demek? Duanın aslı ya Kur'an'dan olacak ya hadisi şeriflerden olacak. Mesela orada insan velev ki Arapça olsun Ya Rabbi trafik kazalarından beni koru askere giden yavrumu sağlam geri getir işimi asanet beni banka kredisinden kurtar gibi bugünün dertlerini anlatan bugünün lisanında ya yani bugünün sorunlarını konuşan dualar namazı bozar. Orada me'surattan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal eden e, duaları okumak lazım. En güzeli tabii bunu okuyun diye Peygamber Aleyhisselam Efendimiz nasihat buyurduysa e, onu okumak lazım. Akıllılık budur. Selamı e, sağa ve sola vermek e, sağa sola dönerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek de sünnettir. Vaciplerinde ne görmüştük? Es selam kelimesini kullanmak, Allah'ın ismini kullanmak vacibidir namazın. Öbür türlü namaz eksik oluyor bir başka sünnet de hanefi mezhebine özellikle riayet edilerek söylüyoruz ayakta dururken ayakta dururken parmakları senin dört e, estağfurullah iki ayağının arasını dört parmak kadar açmak sünnettendir yalnız bu hanefi mezhebinin iştihadıdır bu konuda bağlayıcı e, bir hadis yoktur. Hadis olmadığı için de fukaha, hangisi daha e, huşu'a takvaya, namazda dikkate daha yakındır diye düşünmüşler. Hanefi fukahası şöyle bir dört parmak olursa daha dikkatli durur mümin demişlerdir. E, ama diğer fukahada görüyoruz, ayağını şöyle vücudun kadar geniş aç, yani bir 30-40 santim aç ki rahat durursun namazda daha huşu'ya yakın olur da diyen olmuştur. Namazın e, sünnetlerinden e, olarak e, bilhassa sabah namazının e, farzında uzun süre okumak, yani Hucurat suresi kadar okumak, ikinci rekatında biraz daha kısa okumak, namazın sünnetlerdendir, sünnetlerindendir. Aynı şekilde e, akşam namazında kısa okumak sünnettir övle ve kindi namazında orta surelerden okumak sünnettir. Şöyle özetleyebiliriz. Yani bunda farklı rivayetler var. Sabah namazında Hucurat suresi kadar birinci rekatta. Yani iki, iki buçuk sayfa. Sonraki ikinci rekatta da en az bir sayfa. Kısaca sabah namazında elimizdeki musaflara göre şöyle bir üç sayfa, iki rekatta okumak sünnettir. Ama İhlas suresiyle de sabah namazı caizdir. Neden? Farz değil, vacip değil ondan. Farz olsa vacip olsa Hucurat suresi kadar okuyacaksın yoksa namazın olmaz olurdu. da. Ee, Öble ve ikindi namazlarında ise e, ölçü olarak tekvir suresini ondan sonra ve'l-leyli dâye gibi sureler birinci rekatta okunur. İkinci rekatta elbette ondan kısa olacak zaten. Akşam namazında ise duha'dan aşağısını okumak lazım. Bab-duha'dan aşağısından okumak lazım. Yatsı'yı da öğle gibi kılabiliriz. Yatsı da övle gibi. Yani yatsı, övle, ikindinin iki rekatında bir sayfa okundu mu tam sünnete uygun olmuş olur. Sünnetlerde serbest. Ama sabah namazının sünnetinde birinci rekatta Kafirun suresini, ikinci rekatta da İhlas suresini okumak sünnettir. Gece namazlarında iki rekatlı namazlarda Kafirun ve İhlas suresini okumak daha eftaldir diye de bir görüşte var. Bu sünnetlerden sonra namazın adabı gelecek. Adap. Onu da izah edeceğiz. Biraz daha e, sünnetten aşağı düşen tavsiyeler manasında. Onu da göreceğiz inşallah. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cümain. Velhamdülillahi Rabbil